Gerisi Hikayenin 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Bu hafta sizlerle korku sanatının en güçlü yaratıklarından, en ilgi çekici, en derin yaratıklarından biri olan vampirleri konuşacağız. Bir bölümde bitmeyecek bir konu. O yüzden geniş geniş konuşmayı planlıyoruz ve devam eden bölümlerde vampirleri konuşmaya, incelemeye, derine inmeye devam edeceğiz. İngiltere'de Worcester Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümünde öğretmen ve aynı zamanda yazar Doktor Darren Aldrich'den bir alıntı yapıp öyle başlamak istiyorum konuşmaya. Aldrich diyor ki, Tarihçi bilir ki günümüzde bizlerin geçmişte yaşamış insanların inançlarını kavramakta ne kadar zorlandığımız, onları bizden ayıran mesafenin ölçüsünü gösterir. Modern perspektifle bakıldığında bir fikir ne kadar garip ve inanılmaz görünüyorsa, o oranda araştırmaya değerdir. Eğer 1602 yılında Fransız bir hakimin halkı içine şeytan girmiş elmalara karşı neden uyarma ihtiyacı hissettiğini anlamaya çalışırsak ancak bu şekilde o dönemin entelektüel bağlamını aydınlatmaya başlayabiliriz. Şimdi bu bakış açısı yani vampirin hayali olduğu kadar tarihi bir olgu da olduğu ve bu nedenle de incelemeye değer olduğu düşüncesi bana en az kurgu edebiyatı ve sinemanın modern vampirlerin evrimi kadar mühim ve aynı zamanda çekici geliyor. Çok eski devirlerden beri birbiriyle neredeyse hiç iletişimi olmayan toplumlarda vampir hikayelerine denk geliyoruz. Bu, bu da meselenin kökenine inmek için önemli bir motivasyon. Peki o zaman bugün herkesin hakkında aşağı yukarı bir fikir sahibi olduğu popüler kültürün vampiriyle farklı coğrafyaların işte folklorlarında anlatılmış ve Hatta kayıtlarda kendine yer bulmuş ilk vampir birbirlerine ne kadar benziyor? Efsanelerin, tarihin, geleneklerin, aydınlanmanın, edebiyatın, sinemanın etkileri altında gelin vampirin yolculuğuna bir giriş yapalım. Dediğin gibi bir vampir dendiği zaman hepimizin aklında bir fikir oluşuyor, bir görüntü oluşuyor. Bu da ilgi alanımıza girdiğinden itibaren duyduklarımız, okuduklarımız ve bize söylenenlerle şekillenmiş şeyler. Tabii ki merak ediyoruz hani bunlar ne, ne zaman nasıl şekillendi? Bunun için bir bayağı bir geçmişe bakmak gerekiyor. Özellikle bizim bugün bildiğimiz, tarif etmek gerekirse çok yakışıklı veya çok aşırı güzel, ölümsüz, Yürüyen modeller tarzında bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun için daha önce yapmış olduğumuz e, Lilith programında zaten bir ufacık bir giriş yapmıştık. Evet. Sümerlerde Lilith'u bildiğiniz gibi Lilith'in Sümerler'de Lilith'dan geldiğini söylemiştik. Erkekleri kandıran fahişe ve onların kanlarını içen bir çeşit yaratık olarak nitelendiğini kötü huylu Yaratık olarak nitelendiğini söylemiştik. Onun ardından zaten Lilith efsanesi doğuyor. Evet, Lilith'e evet. baktığımız zaman onun da çocukların çocukları e, yediğini veya çocukları öldürdüğünü görmüştük. Ve onların kanlarını içtiğini e, görmüştük. Şimdi buradan itibaren yolculuk başlıyor. Tabii ki Sümer'de e, başka buna benzer varlıklar da var. Mesela Lamashtu var. Bu da Lilith'in daha... <gülüyor> Yaşlı bir versiyonu ama aynı şekilde kan emici olarak nitelendiriliyor. Baktığımız zaman şu ana kadar baktık bunların hepsi kadın. Bunun haricinde bir de bahsedilen yaratıklar var. Gece yaratıkları. Ama bunlardan hani kadın veya erkek diye bahsedilmiyor. <gülüyor> i̇nsan olmayan ifritler olarak betimleniyor. Birazcık daha ilerliyoruz. Antik Yunan'a kadar geliyoruz. Burada Empusa'yı görüyoruz. Gene bir tanrıçayla e, bedensiz e, bir ruhani yaratıktan doğan empusa yarı tanrıça. Ve kendisi gene genç erkekleri kandırarak onları yoldan çıkarıyor ve kanlarını emiyor. Gene kadın olarak görüyoruz. Da. Bu Yani antik Yunan'da. Antik Yunan'da. Hı. Lamia'ya doğru gidiyoruz o zaman herhalde. Lamia'ya doğru gidiyoruz ki Lamia'ya geldiğimiz zaman zaten güzeller güzeli e, Libya prensesi olarak geçiyor <gülüyor> ki gene görüyoruz Zeus'un metresi işte e, Hera bunu kıskançlıkla cezalandırıyor ve çocuklarını gözünün önünde öldürüyor. Bunun üzerine Lamia da yeni doğanlara musallat oluyor bu şekilde vampirizm <gülüyor> gelişmeye başlıyor. Gene Antik Yunan ve Roma'da da var. Strix diye bir hayvana rastlıyoruz. Bizim bildiğimiz bir tür baykuş. Buna Strix veya Strix, Striges deniyor. Ve İngilizce'deki çevresi Owl yani baykuş. Hı. Tarifi de tamamen kırmızı, dört tane siyah bacağı olan, uzun altından gagası olan ve keskin pençeleri, pençeleri olan bir yaratık. Bayağı acayip bir baykuşmuş. Evet ve e, Şeyden, işin enteresan yönü burada form değiştirmeyi görüyoruz. İnsan formu alabiliyor hmm. bu. Ve gene burada çocuklara musallat olduğunu görüyoruz. Bir de o arada baykuşu ileride bir daha bahsederiz. Ee, baykuş özellikle bizim kültürümüzde de çok yaygın bir motif. İşte baykuşun konduğu ev, evden e, ölünün çıkması, uğursuzluk getirmesi... Ama sadece kötü şans talih gibi değil, bayağı ölüme varan vakalara sebep olması gibi durumlar var. Belki de oradan gelme, yani antik Yunan'dan gelme bir şey kültürümüzde kalmış bir yankı. Yok, tabii zaten belirtiliyor uğursuzluğun <gülüyor> işaretidir. Buradan zaten Baykuş'un oradan itibaren uğursuz lakabını <gülüyor> kazanmış olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Aynı şekilde antik Hinde gittiğimiz zaman vetalas veya vetala görüyoruz. Fakat bu birazcık daha farklı olarak cesetlerde ikamet eden ruh olarak karşımıza çıkıyor. Rakaşalardan hiç bahsetmeyeceğim. Rakstaşalardan hiç bahsetmeyeceğim. Bu da başka söylenişi. Onu Galip daha iyi biliyor. Vedalalar önemli. Çünkü arada bahsedip durduğumuz ve çok önemli bir eser olduğunda vurguladığımız Hortlağan 25 öyküsü. Özellikle hem modern hem klasik zamanlarda korku öykülerinin anlatıldığı kaynaklardan bir tanesi Hint masalları ve oradaki esas karakter, baş karakter bir Vedala'ydı. Cesetleri ele geçiren bir ruh yani nasıl söylemeli bugün hipnozla izah ediyorlar. İçine giren bir cinle vesaireyle. E, bunların hepsinin neredeyse atası aslında bu Vedala'lar galiba. Hı. Evet. evet oradan itibaren zaten daha yakına doğru gelmeye başlıyoruz. Şöyle bir toparlamak gerekirse yakına doğru geldikçe bu Tanrıça, yarı tanrıça, tanrısal vampir veya işte yer altında yaşayan varlık veya orayı hükmeden varlıklardan çıkıyor. Yavaş yavaş erkek sülültüne bürünerek günümüze kadar geliyor. Tabii farklı, çok farklı bölgelerde çok farklı isimleri ve çok farklı tanımları da var. Kimine bakıyorsunuz ölmüş bir cesedi canlandırıyor. Kimine bakıyorsunuz ani veya vahşi ölümlerde işte şahsın ruhu arada kalıyor, arada kaldığı zaman hemen bir ceset buluyor kendine, cesedi alıyor, ondan yaşamaya devam ediyor. Kimine bakıyorsunuz bir şekilde büyüyle veya lanetle işte ölümsüzlüğü elde edip form değiştirmeye başlıyor ve kan ile varlığını sürdürmeye başlıyor. Esas bunların haricinde 1500'lerde Çin'de olan bir şey benim dikkatimi çekti. Benzer bir varlık. Jiangshi denilen bir varlık. Hoplayan vampir. Hı. İlk önce tabii okuyunca bir güldüm. Hatta bunun bir filmde işlendiğini de hatırlayarak güldüm. Tanrılar çıldırmış olmalı ve Rigor Mortis filmlerinde en azından bize ulaşan Çin, yüksek yapım, büyük bütçeli Çin filmleri bunlar. Bunlar da direkt olarak vampir o surette var. Komik olmasının yanı sıra aynı zamanda ürpertice. Çünkü tarif ettikleri zaman işte bembeyaz suratlı, e, koca dişli, önleri, elleri öne, kolla pardon kolları öne doğru uzanmış ve hoplayarak gelen bir vampir düşünün. Uykuda yürür gibi. Evet, ya zaten çok doğru söyledin. Bunun iki tane şey var, varyasyonu var zaten bizim kültüre ve sanata yerleşmiş olan. Birisi mumyanın yürüme şekli. Kollar ileride geliyor ya. İşte o kolonyal dönem sonrası, e, şeyde Kıt Avrupasının edebiyatından falan galiba e, mumyaya Yapıştırılmış bir şey, öyle bir mumya yürümesi yok. Bir de zombiler çok uzun zaman öyle yürüdüler filmlerde. Hatırlarsın. Kollar ileride diye. O baya bir jençinden geçme bir hareket aslında, ama zıplamıyorlar. Evet, evet uyur zıplar baya fantastik bir şeymiş uyur gezerden sonra. <gülüyor> ama bunun güzel de bir açıklaması var. Hatırlarsın Galip hep söyler bir ölü gömme adetleriyle ilgili bir şeyler yapalım diye. Burada ölü gömme adeti değil ama ölü taşıma adeti gözümüze çarpıyor. Şöyle anlatılıyor. Çin'de evinden uzak ölen kişileri evlerine geri taşırlarmış gömmek için. Çünkü inanırlarmış ki evinden uzak olursa. E, kişi özler ve ruhu rahat edemez. E, bunun içinde ölüyü iki bambu arasına asıyorlar. Ondan sonra havaya kaldırarak bir bambu bir bambuyu bir adam sırtlıyor, diğer bambuyu diğer adam sırtlıyor. Ama e, tabi e, omuzlarının üzerinde yükseliyor bu ceset ve yürümeye başlıyorlar. Tabi uzaktan gören biri için hele ki ceset bir de e, daha katılaşma şey yapmamışsa yani katılaşmayı geçirmemişse e, hop yani öne doğru ko, uzanık kollarıyla hoplayan bir vampir gibi görünmesi doğal olacaktır. Evet. bu ayrıntı benim çok hoşuma gitmişti. Aynı zamanda bir başka şey de gene bu 1500'lerde Jiangshi için e, koruma adetle korunma adetleri var ki çok tanıdık gelecek eminim bir ayna aynada gör kendilerini görmekten hoşlanmazlar hmm. diye geçiyor evet. ikincisi şeftali ağacından yapılma kazık veya tahta horoz ötüşü ki bunu gün batımı gün doğumu Gündoğuz. olarak evet, ayrımına o şekilde varılabiliyor Sabah ezanı olabilir. bir alternatif ateş en son olarak da ateş her şeyi saf hale getirir şeklinde bir not var. Jian Şinge karşı örneğe. Evet. Bayağı güzel örnekler söylediniz zaten bunlar üzerinde durulması gereken şeyler. Bahsettiklerin arasındaki o küçük detaylar var ya aslında bugün artık küreselleşmiş ya da küresel kültüre mal olmuş vampir imgesinin bütün ayrıntıları Direk olarak orada görülebiliyor. Tabii bu işler biraz da bize neyi anlatıyor? kullanın aslında bir kolektif bir kültür toplamı üzerinden hı hı. yaratılmış bir canavar olduğunu hiç sanıldığı gibi Doğu Avrupa'nın tamamen özgün mitlerinden gelmediğini. Zaten Bram Stoker'ın kendisi bile oraya seyahat etmemiş daha çok... Kütüphanelerde özellikle araştırmalarını yapmış. Tabii bu 3 aylık bir araştırma değil. Adam 17 sene uğraşmış diye notlar geçiyor. Ha, ama köyden çıkmadan. <gülüyor> ya yani köy, köy derken Dublin'li falan adam. Şimdi köyde demeyelim oraya. <gülüyor> İstanbul köy olur Dublin olmaz. <gülüyor> şey var yani böyle bir kültür toplamı oldu. Çok ortada. Eskiden beri diye bahsederken çok güzel yerlere vardın. İşte biz Lilith'te bundan kadın olmasıyla alakalı bahsettik. Birinci bölüm ölüm ölümsüzlükte. Ölü gömme adetlerinden bahsetmiştik. Jihan Shin'in o hoplayarak gelmesi bambunun üzerinde benim aklıma şey getiriyor. Şimdi aynısı burada olsa ki bilmiyorum belki biri komik bir şekilde hikayeleştirmiştir. Ee, dört kollarının üzerinde götürüyorlar bunu cenaze alayında. Bizimkiler böyle kıvırarak mı gelecekti? Hani dört kişi ayrı şekilde taşıyor ya yani. sarsıla sarsıla minik. Gülmemiş böyle kıvrula kıvrula döne döne gelen bir şey. Seni yiyeceğim ama vücudum <gülüyor> müsaade etkiyor ki. <gülüyor> Neyse sulandırmayalım. Vampiri ben bir defa çok özel bir yere koyuyorum. Benim bu işlerle, korkuyla tanışmamı sağlayan ve gerçekten benim için en uçta olan, en güzel olan şeyler gerçekten vampirler oldu. Vampir benim özel zevkim. Ve 14-15 yaşından beri bir şeyleri yazıyorum, çiziyorum, okuyorsam bu 20. seneye varmış artık. Bunun sebebi bir yerde vampirler. Bir de dönüp dolaşıp hep vampirlere bakarım yani. Vampir çünkü çok güzel, çok çekici bir şeydir. Arada vampirlerden çok daha iyi yaratıklar gördüğümüz ya da çok daha etkileyici canavarlar ya da işte korku gördüğümüz oluyor tabii ama ne bileyim hani ilk aşkınız onu başka yere koyamıyorsunuz. Vampirleri ben iki şekilde ele alıyorum. Birincisi aynı Berlin'in biraz önce söylediği gibi insan üstü olan e, tanrısal varlıklar, deity olarak tanımlanan yaratıklar. İkincisi de ölümden sonra vampire dönmüş yaratıklar şeklinde görüyorum. Bunların iki örneğini de görüyoruz ama birazcık birbirine girmiş, karışmış vaziyette. Drakula e, bunların hepsini taşıyor neredeyse. Ölümden sonra vampire dönüşmüş ama şekil değiştiriyor. Aynı zamanda hipnotik yetenekleri var. Aynı zamanda hayvanları etkiliyor. Bilmem ne falan. Ve yani o kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış ki artık coğrafya bile denmez bunu. Bu gezegen çevresinde her yerde bunu adresleyebiliyorsunuz. Pasifik adalarındaki bir tane vampirin huyunu alıp Çin'deki aynaya bakamamasıyla ekliyorsunuz. Daha sonra Bela Lugosi gibi bir adam bunu oynuyor. Öbür taraftan bir bakıyorsunuz işte güneşe çıkamama hadsesi var. Bizdeki gulyabani cinle gene temas ediyor. Ama bir yandan da ekimullar da işin içinde. Strixler orada. Kocaman bir toplam haline geliyor. Şimdi bu bizdeki vampir algısı bu şekilde olduğundan bir Dracula temelli olduğundan dolayı biz bir konuda yanılıyoruz. Yani bunların bütün toplumlarda nasıl bu bir anda her tarafta olmuş gibi düşünüyoruz ama bu yanlış bir şey. Tüme varmamız gerekiyor, tümden gelmememiz gerekiyor. Aslında her yerde aynı vampir görünümü yok. Bakarsanız bugünkü vampir tanımı her yerin birleşimi, toplamı gibi oluyor. Hı hı. Çünkü e, dört yol tanrıçalarına adak adamakta bir vampir çağırmak için kullanılıyor. Drakula'da da şey de, yol kenarı ya da işte terk edilmiş metruk binalar diye geçiyordu. Baktığınız zaman bunu Aztek Tapınakları'nda görüyorsunuz bu uygulamalara. Orta ve Güney Amerika'da şeyin ne işi var? Ya da daha oraya e, atıyorum 1400'lerin sonunda gidildi. Bu adamlar e, Sümer'deki vampiri nereden biliyorlar gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Bu nedenle bunun toplam bir şey olduğunu, sanatın çok şekillendirdiğini ve kültürel inançları hep aklımızda tutmamız lazım. Bir de bunların ortak olmasının yanı sıra benzer olmasını, benzer diyebiliriz buna. Birebir aynı değiller ama benzerler. Benzer olmasını birkaç bir şeye de bağlamak mümkün tabii ki. Birincisi... Orta Amerika örneğine tam oturmuyor ama alışveriş ve iletişim. Arada gezginlerin, bezirganların, çingenelerin yani yurtsuz yaşayan insanların, e, Yahudiler de 2000 sene kadar bu şekilde yaşadılar. Taşımış oldukları hikayeler var. Gittikleri yerlerde anlattıkları hikayeler var. Bunlar da eğer karşı taraftaki toplum yani iletişime geçilen toplumda bir yeri varsa başka bir şeyse onunla bir birleşip geçiyorlar. Klasik dönemde İskender'in başlatmış olduğu o helenistik dönemde Mısır'daki tanrıların Zeus'la, Afrodit'le, Apollon'la eşleştirilip yeni bir panteon oluşturulması gibi. Çingeneler bunu çok fazla yapıyorlar. M.Ö. 900 senesinde İndo suadisinden kovuldukları yazılıyor, söyleniyor. Ve yaklaşık 3000 sene olmuş, 3000 senedir İrlanda'ya, Amerika'ya her yere ulaştılar ve gittikleri yerde de hep aynı ortak hikayeler, ortak kültür anlatla. Bu nedenle büyük yetkisi etkisi var. İkincisi, ikinci bu benzeşmenin sebebi bence yırtıcılar ve doğa. Vampirlerin birçok şeyini bu karşılıyor. Yani kan emmek çok sonra gelmiş bir şey. Karanlık ve orta çağdan itibaren kan emmek işin içine giriyor. Evvelinde bayağı bir insan yemekten bahsediyorlar. İnsan parçalamak, etini yemek, ciğerini yemek gibi. Biz bütün araştırmaları yaparken, biraz önce de söylemişti biz kayıt öncesi hazırlık yaparken. Vampiri arıyorsunuz ilk önce bir kurt adam ya da yamyam görüyorsunuz. Bunun sebebi de bunların aslında böyle bir evrim çizgisinin içerisinde lineer bir şekilde yan yana duruyor olmalıdır. İlk önce bir kurt adamı görüyorsunuz. Kurt adamı da ister, isterseniz kılıç dişli kaplandan getirebilirsiniz. İsterseniz dev bir gri kurttan, bozkurttan getirebilirsiniz. İsterseniz bir aydan. Hemen yanında kendi cinsini yiyen insanlar gibi bir hadise var ki bu daha sofistike bir buluş aslına bakarsanız. O kadar ilkel değil. Canavarı gördüm bir şey hayal ettim gibi değil. Canavarı kendi içimde gördüm küçük kabilemde. Gibi bir şey var, söyleyen var. Ondan sonraki nokta da bir insanken ölerek daha sonra insanları yiyecek formatta geri dönen bir yaratıktan bahsediyoruz. Buyurun bu vampir. Özellikle dediğim gibi karanlık çağda ve şeyde bayağı, e, orta çağda baya son halini almış bir yaratık bu. Ama hep de gördüğümüz şey biz 2009 senesinde İstanbul Üniversitesi'nde e, bizim ekibin hazırlamış olduğu bir sunumu yapmıştım. Ben vampirle savaşmak sunumu şu an önümde açık. Vampir öldürmek üzerine ya da bir vampirden korunmak üzerine anlatıyorduk. Orada hep gördüğümüz şey var. Din sizi canavardan korur gibi bir hadise. Yani evet. insanlık tarihini Sümer'e götürürsek, 3500-2000 buradan, 5500 belki de 6000 seneye vurdurursak her defasında din ve üst seviye bilgili insanlar, bilgi insanlar sizi canavardan korur şeklinde görüyoruz. Evet. Ee, bu da yaslanamaz bir şekilde geliyor. Drakalo'daki Van Asing'in arketipi aslında bu ilk örneği. Ölü gömme adetleri de aslında dinin çok büyük bir bölümü ya hani biraz önce de söylemiştik. Doğru şekilde gömülmeyen kişiler canavar olarak geri geliyorlar kardeşim. Bunun başka şeyi yok. Birazcık da hikmet veren hikayeler zaten. Biraz da işte ruhun huzur bulamamasıyla ile alakalı evet. şeyler i̇şte zaten. İşte din tanımlıyor ya orada. Doğru gömersen şey yapıyorlar. Bir de Antik Yunan'da bile var yani. Su hikayesini Europides ile da aynı şekilde kullanıyor. Ölü gömmenin doğru yapılmazsa huzursuz. Ruhun o ölmüş çürümek üzere olan bedene geri gelip ortalığı karıştıracağını söylüyorum. Ben biraz Avrupa'nın orta çağına göz attım. ilk araştırmaları yaparken. Orada ilginç bir kitaba rastladım. Bu dediklerinde de yani vampirin işte kan emmesi meselesi ya da şekle girme meselesi Üzerine örneklerle gittiği zaman insanı düşündüren örnekleri var bu kitabın hikayelerinin. Yalnız kitabın kendisi de çok ilginç. Magia Postuma bu kitabın adı. 1704 ya da 1706'da yazıldığı, o civarda yazıldığı tahmin ediliyor. Ve bugün dünya çapında 5-6 yerde, kütüphanelerde kopyaları var. Ama 2007 yılına kadar çok fazla kimsenin bilmediği, haberi olmayan bir kitap. Daha da matraş 1704 1706 civarında yazılıyor. Fakat kitabın vampirlerle ilişkilendirilmesi aslında başka bir kitaba dayanıyor. Augustin Calmet The Phantom World ya da The History and Philosophy of Spirits Apparitions. Hayali Dünya Ruh ve Hayaletlerin Tarihi ve Filozofisi diye bir kitap yazıyor. Ve bu kitapta 1751'de Magia Postuma'dan alıntı yapıyor. Magia Postuma'da anlatılan e, hikayelere atıf yapıyor. Ve bunun üzerine kitap yeniden konuşulmaya, gündeme, gündeme geliyor. E, yani 50 yıl kadar aslında vampirlerle ilişkilendirilmiyor. Peki neden ilişkilendirilmiyor? Çünkü vampir, şimdi demin Galib'in de anlattığı gibi... E, ...ilk çıktığında, Avrupa'ya da ilk geldiğinde... ...aslında bugün bildiğimiz... Berlin'de dediği gibi vampire ve özel yani vampire benzemiyor, özelliklerine de benzemiyor. Şimdi Magia Postuma ölümden dönen büyüsü gibi hani çevirebiliriz ya da o biraz direkt çeviri oluyor. Ölümden dönen fenomeni aslında. Evet. Charles Ferdinand de Sherts diye Avusturyalı bir araştırmacı tarafından mahkeme kayıtlarından derlenmiş. 1706'da işte ya da 1704'te yayınlanmış. Şimdi burada Morivya'da Çek Cumhuriyeti'nin güneydoğusunda bir köyde ölen kadının hayaletinden bahsediliyor. Önce hayalet olarak geçiyor. Aynı zamanda bu kadının köpek ve insan formunda da göründüğü anlatılıyor. Hem insanlara hem hayvanlara saldırdığı anlatılıyor. Ve en önemlisi insanlarda bir boğulma hissi oluşturması. Geceleri insanların üstüne çöküyor. Bir boğulma hissi, halden düşürme. Ondan kurtulanların her yerinin çürümesi, vücutta çürüme izleri bırakması gibi bir hikaye başlıyor. Ve bir özelliği daha var mesela kadının. insanlara taş atıyor. Şimdi insanlara taş atma meselesi yüzünden bazı araştırmacılar Poltergeist'te hatırlıyorlar. Mesela önce onunla ilişkilendiriliyor bazı araştırmalarda. Sonra bu boğulma hissi yüzünden Inkubi ve Skubi'nin adı geçiyor. Evet. Açık bir şekilde. Şimdi hikayede kadını anlatırken bu kayıtlarda kadından Maevya diye bahsediyorlar. Yani herhangi bir kadın demekmiş Maevya. Ve olayın canlı bir tanığı anlatıyor. Maevya'yı gördüm. Tıpkı hayattaki haline benziyordu. Göğsüme oturmuştu. Teni ateş gibi sıcaktı. Gücüm onu itmeye yetmedi. Ve o ağzıma işedi. Adam bir şefet rüyası görmüş sanki yani. Çılgın, yani çılgın bir hikaye ama... Gerçekten bu şekilde anlatıyor. Şimdi bu, nasıl, bu iş nasıl vampire ilişkilendiriliyor? İşte bu Agustin Kalmet'in kitabında Phantom World'da geçerken... ...bu Magia Postuma başka vampir hikayelerine kaynak gösteriliyor. Almanca çevirinin 1768 baskısında mesela vampirizm batıl inanışına... ...Latince Magia Postuma denir diye geçiyor. Oysa kitabın içinde sadece yani bir cümlede iş e, vampirliğe yaklaşıyor. O da çiftlik hayvanları da ölü bulundu. İnekler sanki kansız kalmış gibi güçsüz düşmüşlerdi diye bir cümle var. Yani buradan bu adamlar e, işi aslında yavaştan vampire ba bağlıyorlar. Ve ama çok ciddi bir kaynak olarak da gösteriliyor. Şimdi bir de vampiri yaratık olarak tanımlamamız gerekiyorsa, burada biraz önce de küçük küçük bahsi geçti ama yani metodik olarak ele alalım en azından. Bir defa işin içinde bir kan olması gerekiyor ve e, ölümü yenmesi gerekiyor. Ve vampirin bu kadar zamandır, bu kadar popüler olmasının belki de se sebebi bu. Gerçekten kan bir canlıya, özellikle bizim canlı atlettiğimiz aktif canlılara, insan gibi, hayvan gibi canlılara özgü bir şey, hadise. Ve bu Kanın vücuttan çekilmesi onu öldürmenin aslına bakarsanız en hin, en kötü yöntemlerinden bir tanesi. Öyle kafa kesmek gibi bir işlem yapmıyor vampir ama her gece gelip seni ziyaret ediyor. Küçük küçük ısırıklar alıyor bazı hikayelerde. Mesela bin bir gecenin içerisinde de geçer bu şekilde. Biz Dilit'ten bahsederken bir kısmı anlatmıştık gece yaratıkları geldi. İnkubi-sukubi'de de birebir bu şekilde bir anlatımı da vardı. Biraz önceki yapmış olduğun alıntıdaki kadın mesela direkt olarak bizdeki karabasanı. Aynen. Andırıyordu. Andırmıyor hatta galiba. Karabasan anlatılıyor orada. İşte o bir şekilde yani o karabasan hani, e, niye bu iş vampire dönmüş? Aslında evet. e, öldürme şekli yüzünden aslında vampire dönmüş. Çünkü evet. vücudu açtıkları zaman bu olaylar birkaç ay sürüyor bu köyde. Gidip vücudu çıkardıkları zaman yerinden vücudun mesela işte çürümediğini Hı -hı. fark ediyorlar yeterince o evet. süreçte. Bazı vücutların bu tarz söylentilere sebep olan bazı vücutların mesela kıpkırmızı olduğu ve göğsüne kazık çakıldığı zaman yere muhlamak için içinden böyle parlak bir kanın aktığı. Mesela bunlar anlatılıyor. Evet. Yani bu tarz anlatımlar vampir meselesini aslında şekillendiren anlatılar. Ses de çıkıyordur büyük ihtimalle. Çünkü vücudun içinde biriken gazlar özellikle o bakteriler evet. çok kıymetli bir yiyeceğe dönüşüyor. İnsan çünkü diğer doğadaki yaratıklardan daha iyi besleniyor. Yani e, bakteriler hücum ediyor toprak altında size ve bedeninize. Daha sonra da sizi tüketilirken gaz salınımı yapıyorlar. Vücut şişiyor ve toprağa açtığınızda küçük bir işte deri kesiğiniza falan. Hatta kesmenize de gerek yok. Mezardan gelen sesler ya da o gazlar vardır meşhur. Bayağı bir çalık attığını falan söyleyen adamlar var ama izah edildi bunların hepsi de. Tabii tabii. Yani bunların gerçek olduğu gibi bir düşüncemiz yok, yok ama en başta al, yaptığım alıntı gibi yani o dönemdeki bakış açısıyla bunları gören adamların şimdi bunlar mahkemede e, yani burada resmiyeti mesela bu orta çağda da, da, dahil olmak üzere şeyleri çok eğlenceli. Yani bizde e, tam olarak böyle değildir işler öyle işlemez adamın hortlak gördüysen işte gece gidersin işte üç arkadaş kazarsın kazığı çakarsın kelleyi alırsın filan burada öyle değil. Adamlar bakıyorlar yeterli kanıt var mı bu şekilde çalışmış o dönemde dahi işte mezar açılır. Kırmızı mı? Eklemler mesela hareket ediyor mu? Hmm. Geç, yani Eklemler rahat hareket ediyorsa bu kötü bir işaret. Ondan sonra işte canlı görünüyorsa bu kötü bir işaret. Kanı akıyorsa bu kötü bir işaret vesaire. Hmm. Ve bunları yani yine bu mahkeme kayıtlarından bir tane daha örnek var. Magia Postuma'da geçen. O iyice çılgın. Bohemia'da, yine bu sefer Çek Cumhuriyeti'nin kuzeybatısına düşen Kadam şehrinin Blov köyünde bir tane çoban ölüyor. Ve Geri dönüyor insanları rahatsız etmeye başlıyor insanları üzerine saldırıyor bunun üzerine gidiyorlar bakıyorlar bütün özellikleri gösteriyor mezarda göğsüne başlıyorlar kazık çakmaya göğsüne kazık çakarlarken çoban uyanıyor ve başlıyor kahkaha atmaya insanlar çakarken onlarla eğleniyor o diyor iyi diyor çakın çakın diyor it köpek geliyordu onlara karşı bana sopa veriyorsunuz diyor şimdi hikaye bu şekilde gelişiyor. Ve gerçekten kazı çakıyorlar, gidiyorlar. Akşam tekrar geliyor, ölmüyor. Bu çoban. Bunun üzerine mahkeme kararı çıkıyor. Bunu alıyorlar, cellata götürüyorlar. <gülüyor> cellata götürürken de bu çığlıklar atıyor, bağırıyor, alıyorlar. Kolları hareket ediyor. Önce yakıyorlar. Tekrar çakıyorlar göğsüne. Kanlar akıyor bu sefer. Çığlıklar atıyor, bağırıyor. Dediğim gibi ses meselesi evet. var. Kollar oynuyor vesaire. Ve ancak bundan sonra ölüyor. Yani böyle bir esprili... Vampirimiz de var. Ya kısaca buna ölmemiş, ölememiş. <gülüyor> Ölemiyor. Bu 13. Cuma'daki Elimiz. şey gibi işte Jason'da aslında yani işte Jason'da öldüremiyorlar ya kaç defa evet. basıyorlar falan. Aynı hikayeyi görüyoruz. Ya bizde Reşat Ekrem Koçu'dan gene alıntılayacağım. Benim unutmadığım unutamadığım bir hikayeydi. Daha padişahlarını anlatırken Kocaeli Mudurnu'da hatta Mudurnu Tepesi vardır meşhur. Orada bir tane dergaha şeyh olan genç yaşlı şeyh olan bir adamın hikayesinden bahsederler. Etrafına birkaç bin kişiyi toplamış ve onları etkilemiş. Bu isyan etme potansiyeli var diye Bağdat seferine çıkarken 4. Murat gelip ispiyonlu mı diye şikayet ediyorlar. İşte bu bilmem kim ağanın kızını kaçırdı orada köçek etti oynatıyor şeyde, dergahta falan gibi. E, Tabi biraz da vektaşlıkta olunca öbür Hı -hı. taraftan hakim dinde mesle şey Mevlevilik üzerinden Sünni İslam çatışı vermişler. E, Şeyh Ahmet olması lazım. Bayağı ciddi işkence yapıyorlar. Yani kollarını, bacaklarını kırıyorlar, derisini yüzüyorlar. Ve en son kafası kesilene kadar yapılan her eziyette gülüyor. Kahkahalar atıyor bahsettiğim gibi ama... Bu hani Hint fakirlerinin falan acıyı yenme şeyleri var ya... Denemeleri, uygulamaları, disiplinleri... Öyle bir şeyden artık dönüşmüş olabilir. Adam etkileyiciliğinin artık son noktası, illüzyon artık. Evet. Kahkahalar atarak işte... Elinizi çok hızlı tutmayın, ağırdan alın. Çok hoşuma gidiyor falan diyor bu şey. Halde, <gülüyor> daha dağ padişahların da görülebilir. <gülüyor> İlginç şeyleri var. Ya bu gene öl gömme adetlerinden bahsedeceğiz. Bunun şey yok. Yani e, kazık saplama bir defa gerçekten de tabuttan bir önceki, belki iki önceki gömme adetlerinden bir tanesi. Mezarda yerinden oynamasın diye. Belki kazı etrafına falan çakıyor bile olabilirler. İnsan vücudunu deforme etmek, bozmak şey olabilir diye. Şimdi baya bir ar arkeolojik kazılarda buldukları mezarlarda gerçekten mesela koluna çakılmış, bacağına çakılmış evet. çivilerden bahsediliyor. Ayrıca tabutla gömülenlerin, tabutlarının bir gül ağacından yapılmış çivilerle çakılması gerektiği üzerine de mesela şeyler var. Hmm. O gül ağacıyla çakılırsa... E, açamıyor tabutu ya da kalkamıyor ayağı. Demin bahsettiğimiz Çin'deki e, şeftali ağacının tahtasına epey e, bölgede gönderme var yani. Tabiice bölgede de hangi, varsa. hangi ağaç varsa oradan gidiyorlar belli ki. Evet, sandal ağacıyla falan yapsalar daha iyiymiş. Sandal çünkü hani tanrıların ağacıdır ya. Hı -hı. Sunakları, gemileri şunları bunları evet. hep onunla yaparlar. Uzun e, lifli bir şey olduğu için. E, sonuç itibariyle birazcık da insanların bu ölüye yaklaşımıyla alakalı. Ölü çünkü çok büyülü gerçekten büyüye dönüşüyor senle gülüp oynayıp konuşan adam bir anda konuşmamaya tepki vermemeye başlıyor ve bir çürüyor biraz da şeye bakmak lazım aslında kana bakmak lazım Şimdi evet. niye adamı öldürdüğü zaman korkmuyoruz veya işte saldırdığı zaman ısırdığı zaman korkmuyoruz da kan emdiği zaman kan çektiği zaman korkuyoruz bizim tüylerimizi ürpertiyor bunun sebebi de eski dönem, antik dönemlerden itibaren kanın kutsal sayılmasıyla alakası evet. var. Görürsünüz zaten baktığınız zaman yani şeyle başlayıp insan kurban etmeyle başlayıp black sac blood sacrifice denilen bir hadise de var aynı evet. zamanda. Yani kan adağı. Hı hı. Bu Azteklerden ta İncil'e kadar bütün dönemlerde rahatlıkla görülebilen özellikle paganlarda mesela Epey görülebilen bir e, evet. ritüel mi diyeyim? Dur, dur, Şimdi satanistlerde görülen bir e, şey olarak nitelendiriliyor, e, ritüel olarak nitelendiriliyor. Ama baktığınız zaman bunu farklı farklı kültürlerde farklı farklı biçimlerde görebiliyorsunuz. Hani Aztec insan kurban ediyor, farzım mal Ama başka bir kültür hayvan kurban ediyor. Mesela evet. Türklerde var atın atı kurban edip onun kanını sunmak. Gibi. Evet. Hatta bir yerde rastladım eğer yanlış değilsem e, sakalarla e, karşılaşan bir e, emin değilim hangi şeyde e, Erdoğan, Avrupalı Erdoğan. Avrupalı Erdoğan. bir seyah. Onların at kesip içine şarap karıştırıp anlaşmak için içtiklerine değiş tokuş ederek bir kadehten içtiklerini evet. e, söylerler. O abartılı birazcık ama eskiden beri olan Türklerde olan bir anda hani bu ant yemin etme e, ayinine benziyor. Anlaşma işte tabii, yani tabii. anlaşmayı şey yapmak için seal etmek için. Evet, yani kan kanımı da katar ya hani şimdi, ha, e, yani hayvanın içine kesip doldurmak şarapla gibi değil de hayvanın kanını belki katıyorlardır Ta, kendi tabi, kanlarıyla Tabii tabii işte kat, şarapla karıştırıyor bir Altına şekilde. Altıma imzamı atarım. Ah, ah, ah. Aynen öyle anlaşmanın evet. imzası kısaca kan iki yönde de e, çok değerlidir. İlki tanrısal olduğuna inanıldığı için. Yaratılış yönünden ve Tanrı'ya en uygun sunulacak adaktır. E, i̇kinci olarak da insanın ruhunu ve yaşamını taşıyan şey olduğu için insan için değerlidir. Yani bu ikisinin kaybı insana verilebilecek en büyük korkudur. İş başından itibaren kan değil. Kan adeti ya da kan sunmak yani adak bunlar sonuçta şeklinde ilerlemiyor. İnsanlar aslında kan derken orada birazcık da çünkü hayvanın da kanı var. Hani dedik ya, inekler, keçiler vesaireler de kurban etliyor. E, sanki orada biraz et ya da can, nefes, öz e, sunulması, kendinden bir şey vermek daha önemli, daha ön plana çıkıyor gibi geliyor bana ben baktığımda. Aynen Postuma Postuma'da kesinlikle neredeyse hiçbir yerde kan geçmiyor ama Orta Çağ'ın Avrupa'sının ilk vampir kaynağı olarak gösteriliyor. Evet, evet. Ya bir de orada kültürel geçişler de var. Macia dediğin anda zaten Mecülerden, Muğlardan geliyor. Onlar da bizim yer anlarız, Erdüş dostlarımız. Biraz daha kandan bahsetmek lazım. Dediğim gibi her kan olmuyor bir defa. Yani bu kanguru gibi de değil. Yani tavşanın kanı olmuyor. Öyle büyük bir adak verdiğinizde. Bir defa orada bir seçici olmanız gerekiyor. Aslında bir insan kurban ediyorsunuz. Düşünen, akıllı, yürüyen, Tanrı'ya ibadet etmekle görevli vesaire yani inanan bir insan aslında kurban ediyorsunuz ki Aztekler inanmamaları, inanmayanları savaş esirlerini kesmeyi daha çok seviyorlar bir defa o net. Kendileri dünya üzerinde birçok yerde görülmesine rağmen kendi aralarından kurban vermek birazcık nadir rastlanan bir şey. Genelde savaş esirlerini kesiyorlar. Belki de bu kendi etini yemek gibi nitelendiriliyor onlar arasında yani Oğlum. kendi türünü yemek. Aynı zamanda tanıdık Veya da şey geldi bana öldürmek. günümüzde. Hı -hı. Düşmanının kanını kafasını kesmek gibi şeyler. Bana nedense tanıdık geldi anca, ayrıca. Ya Evet evet Jurassic Park gibi zaten şu an Suriyede Orada dinozorları, geçmişin karanlık yaratıklarını e, görebiliyorsunuz. Live League'de açıyorsunuz mesela. Yakmışlar adamı. Buyurun. Neyse e, bu insan sunmak ya da et kan hadisesine gelirsek tekrar. Bu özellikle Sami dinlerinin reddettiği bir şey. Ama bir şekilde kendi içinde uygulamalarına devam ediyorlar. Belki şimdi çok tanrılardan tek tanrılara geçiş gibi... Genellemek istemiyorum. Çok tanrılı dinlerden Sami dinlerine geçiş gibi nitelendirmek bence daha doğru. Bu esnada verilen o kurban adak törenlerinde yozlaşmış olan zaman içinde yozlaşmış olan uygulamaları reddederek kendilerine bir çıkış bulmuş da olabilirler. Ama mesela Kabil kardeşi Habil'i öldürdüğü zaman şeyi kabul etmiyor Tanrı. Onu bir adak olarak kabul etmiyor. Ama hani, yani et ve kan vermiştim ben sana. Çünkü hani hikayenin başında hatırlarsanız Habil'in koyunları kuzuları varken ya da hayvan kurban ederken Kabil direkt olarak bir çiftçiydi ve işte otları ya da hububat vesaire sebze meyve gibi bir şeyler veriyordu ve Tanrı kabul etmiyordu ya da çok hoşnut kalmıyordu gene birileri ona hediye etmiş kabul ediyor bağışlayan Tanrı. Daha sonra geldiği noktada da ama bu sefer de İbrahim İsmail'i adak olarak sunuyor. Ve galiba bir çocuğum olursa onu sana kurban keseceğim gibi büyük bir adak söz konusu. Ve bizim bugün her sene 11 gün kayan Kurban Bayramı adetimizin çıkış noktası da bu. Biz bunu çok kanlı görüyoruz ama dünya üzerinde çok çok daha beter versiyonları var. Mesela Hintliler artık bunu bir gösteri meselesi yapar gibi... Aynı anda birkaç yüz hatta birkaç bin tane küçük baş hayvanı ağırlıklı olarak keçiyi ellerinde bu iş için özel yapılmış bizim yatağını andıran palalarla takır takır keserek öyle dualar vesaireler etmeden tamamen bir yerin kanla kaplı olduğu bir alan düşünün etrafında binlerce insan durmuş böyle adetler ayinler yapılıyor. Buna karşıt olarak çok ufak bir not ekleyeceğim. Türklerin işte kendi düşmanlarının kanını kafatasında içine dair söylentiler var ya. Evet. Mesela Türklerde Jean-Paul Rocks'un kitabında okuduğum kadarıyla kan akıtmak sakıncalı görülüyor. Mesela hayvanları vesaireyle ölerken taşlarken veya işte topuzla vesaireyle ödürek kan akıtmamaya çalışarak öldürüyorlar evet. hayvanları. Ama işte orada kanın iki tane hadisesi var. Birincisi her kan şey değil, e, kutsal değil, istedi kadar akıtılabilir. Öncelikle bir içerden o kabileden olman gerekiyor ya da onlara ait olman gerekiyor, klandan, aşiretten olmalısın. İkincisi, soylu olanların kanının toprağa düşmemesi gerekiyor. Çünkü kan kutsal, toprak kirli, yani göksel bir şey olarak veriyorlar ve onun toprağa düşmemesi lazım. Bizim Osmanlı'nın şey adetlerinden bir tanesidir. Soylu demeyeceğim çünkü bizde Aristokrat çok fazla yoktur. Ama e, şey aileler, Nedir adı? Belli bir yere gelmiş yüksek seviyedeki işte görevliler vesaire. Hatta Viyana seferinden dönerken Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya kellesi kesilecek yere bir tane kilimleri falan kaldırtıyor. Ben şehit olayım diye yere düşeyim falan diyor ama boğarak öldürüyorlar. Kanını akıtmıyorlar yüksek seviyeli diye. Şehzade Mustafa'yı hatırlarsınız o da boğulmuştu. Ki yani bizde asalet yoktur meselesi tabii sona doğru yani yok ediliyor, kaybediliyor ama bunun sebebi işte padişahın Asil Türk beylerinin gücünden rahatsız olması aslında ve 1400'lerden sonra yavaş yavaş o işte Germiyanoğullarını bilmem ne oğullarını uzaklaştırması kendinden ve yabancı hatun alması, soyunu kölelerden devam ettirmesi. Bunların hepsi kontrolü tek elde toplamak için ama şeyi kaybetmiyoruz aslında onlar duruyorlar. Sadece bastırılmış haldeler. Ha, bastırılmış haldeler ama öldürmeye gelince hala onlara e, asil muamelesi yapılıyor. Bir orada asil muamelesi yapılmaya devam ediliyor. Evet ama bu bahsettiğim yüksek rütbeli memurlar genel olarak e, devşirmelerdi. Köle olarak satın alınan adamlar. Ama mesela Tatarlar çok ilginç bir şekilde 1800 lira kadar aristokrasi diye bir şey yok. O yüzden hani Burcu bir anda fırlayıp geliyor ya Osmanlı'nın içerisine. Tatar hanları direkt olarak soylu sayılıyor. Padişah'ın kardeşi gibi. Padişah kılıç kuşanırken onlar geliyor. Hatta kılıcı onlar bağlıyor gibi bir iki tane de bir şey de okumuştum. Velhasıl kelam bizdeki yansımasına baktığımız zaman kanın kutsal olması, şu bu hadisesi böyle. Bir de Türklerden ilginç bir şekilde korkuyorlar. Bunda Herodot'un da bir şeyi var. Özellikle batılıların e, Türklerle alakalı bu kandı, e, vahşetti, büyüdü gibi şeylerden e, bir fikir sahibi olmalarına sebep olan şey Herodot'un Herodot'un Tarih ve Tarihler e, diye de çevirebileceğimiz 11 ciltlik eseri. Burada geçen bir vakadan, bir meselden bahsediyor. Darius, Anadolu'da Ligya hükümdarı Karun diye bizde bilinen krezusu ve ülkesini ele geçirdikten sonra onun çok akıllı bir yönetici olmasına da etkilenerek danışman olarak yanına alıyor. Bunların Afganistan üzerinde, Kuzey Afganistan olarak belirleyebileceğimiz o Türkiye kabilelerinin yaşamış olduğu masagetlerin üzerine bir seferleri var. Masagetlerin üzerine gittiği seferde reisle e, oğlunu yakalayıp öldürüyorlar. Savaşta kazanıyorlar. Ve ondan sonra da bir ırmağa geçip savaşmak üzerine stratejiler kuruşuyorlar. O esnada kralın karısı olan Tomris Darius'a çok kötü bir mektup gönderiyor. Yani böyle küfür kıyametli bir intikam yemini gönderiyor. Ve diyor ki seni kendi kanında boğacağım ve kanını içeceğim kafatasından. Ve ondan sonra eğer erkeksen, cesursan şeyin bu tarafına gel. Yok gelemiyorsan ben öbür tarafa geçeyim nehrin orada savaşalım. Darius daha sonra savaş divanında bunu... Konuşurken ederken, herkes diyor ki öbür tarafa geçelim orada savaşmak daha mantıklı. Ee, bir tek kredis diyor ki öbür tarafa geçip de yenilirsek biz kaçamayız. Ve e, canımıza da okur bu adamlar iyice delirdiler diye. Çünkü atlı savaşçı aynı zamanda iyi e, okatıyorlar. Çok önemli şeyleri var. E, velhasıl savaş oluyor ve kredisün lafı dinlenilmiyor. Nehrin öbür tarafında oluyor gerçekleşiyor savaş. Ve Darius yeniliyor. Darius'un kafasını kesiyorlar tabi kredis ölüyor bu savaşta. Tomlis özellikle Darius'un kendi kanını bir kırbaya, bir deri kaba, su kabına akıttırıyor. Topluyor kanını orada ve kesilmiş olan kafasını direkt olarak o kırbanın içerisine atıyor. Bayağı bir böyle çıldırarak artık seni kendi kanında boğdum diyor. Daha sonra kafatasını bir içecek hali, şey, kupa haline getiriyorlar ve ondan kan içiyor gibi bir sahne var. Özellikle Rönesans zamanında falan da çok etkilenilmiş bu sahneden. Ve çe çeşit şeyleri yapılmış, tabloları yapılmış. Tomlis Hanım'ın. Bu nedenle de işte e, Türkler büyücüdür, Türkler gaddardır vesaire vahşidir gibi bir hadise geliyor. Daha çok etkilendikleri başka bir hadise de var. 1825'te Sırpların işte Belgrad'da meşhur şey var, e, Sırp isyanı esnasında bir kelle kule yapıyorlar mesela. Orada da benzer bir hadise geçiyor yakın zamanda. Bu nedenle Türkleri kan, vampirle ya da kurt adamla bağdaştıran e, doğal mitlerini ben çok şey bakmıyorum yani ufak ufakta mantıklı geliyor. Orada bir folklor yaratmış olabiliriz. Ama dönem itibariyle. Hayır işin yani zıtlığını görüyoruz burada. Hani bir tarafta e, kan içtiğini söyleyen bir, yani geçen evet. bir söylence var. Bir tarafta da e, onların gerçekte geleneksel olarak kan akıtmaktan hoşlanmadığını belgeleyen e, kaynaklar var. Evet ama kendi içlerinde olduğu takdirde kan akıtmak. öbür türlü düşman haline geldiği anda iş karışıyor zaten. Ama bunlar eski hadiseler zaten yani şey yok. Bu kurt adam dedin şunu da düşündürdü bana kurt adam meselesi. Avrupa'daki bugüne orta çağda iki tür vampir hikayesi anlatıyor. Bir tanesi şu ana kadar anlattığımız ölüp öldükten sonra geri dönen vampir. Bir de geri dönen o işte çirkin korkutan vampir öldürülen vampir olduğu hemen anlaşılan vampir. Bir de vampir olduğu anlaşılmayan normal işte öldüğü haliyle kalkıp tanımadık bir yere gidip. Orada kimse onu tanımadığı için ölü, ölmüş olduğunu kimse bilmediği için. İşte insanlarla tanışıp arkadaş olup hatta evlenip çocuk evet. sahibi olan evet. sadece geceleri vahşileşen e, bir vampir türünden mesela bahsediyorlar <gülüyor> ve bu vampir türü aslında ben de işte gece işte ay dolunay en dolunay olduğunda en güçlü haline gelen filan diye de vampiri anlatıyorlar ve mesela bu şeye getiriyor yok edilemezlikleri meselesi de yani güçlü oldukları için öyle kolay kolay yok edemiyorsun ilk 40 gününde adamı yok edemezsen ondan sonra vampirizya diye bir profesyonel vampir avcısı çağırıyorlar vampirci. aslında Vampirci. Evet. Tabii vampirci. Ve bunları sonuçta öldürdükleri zaman mezara çakma meselesinin yanı sıra o dönemde bir iki adet daha var. Mesela üzerine ağırlık koyma. Kalkamasın diye. Evet. Yani bu mezardan çıkma meselesi çünkü en korkutucu şeylerden biri. Ondan sonra bir tane... Bulgaristan'da bir tane mezar bulunuyor. Göğsüne saban demiri çakmışlar mesela. Bayağı kalın ve ağır bir saban demiriyle adamı yere çeviremişler. Sonra gırtlağının üzerine tırpan ya da orak koyma. Mesela böyle adetler bu şekilde şeyler var. Ağzının içine taş doldurma. Bu yine böyle ağırlıkla ilgili bazı şeyler var ama... Yani öyle fotoğraflar var ki bu işi abartıp dişlerini parçalayacak şekilde... Ve ağzına e, tuğlayı sokma gibi aslında şeylerde yapmışlar. yapmışlar. Evet, bu aynı zamanda Mısır'ın mumyalama adetlerinde geçen bir hadise. Kıyamet gününde ya da öteki dünyaya geçiş olduktan sonra Kaba Ak diye 3 tane ayrı yaratıktan bahsediyorlar. Ruhsal dönemden bahsediyorlar mesela. Bunların tek tek vücuda girme noktaları var. O meşhur Ka, işte uzak doğuda Çiğ, Kut bizde geçen. Yani o öz diyeyim bunu artık. Tanrısal nefes diyeyim. İnsan vücuduna geri girme noktası biraz da ilkel bir vaziyette düşünmüşler belki ama ağız. Bir mumyanın ağzını eğer kapatırsanız onun kıyametini yaktınız demek oluyor. Antik Mısır'da. Ki zaten yani o beslenmeyi de oradan sağladıkları için beslenemeyecek. Evet. Çünkü mesela bu inanışta vampirin kefenini yediğine ilk besininin kefeni olduğuna mesela o dönemde inanılıyor. Ve o kefeni yemesin diye de ağzına taş dolduruyorlar. Mesela evet. böyle inanışlar da var. Bunların araştırmacılar bu orta çağın tabii sadece batı için e, uzunca bir süre sadece batı vardı. E, geri kalanlar önemli değildi. O yüzden mesela mezarlar bulundu. Bunlar vampir mezarı mı tartışmalarını sonlandırmak için öyle mezarlar bulundu ki Avrupa'da vampir çıkmadan 700 yıl önce mesela gömülmüş Avrupa'da mezar bulduk. E vampir kültürü yoktu ki mesela gibi açıklama ya da 4000 yıllık mesela bir mezar buluyorlar Çek Cumhuriyeti'nde. Ve üzerine ağırlık koymuşlar bu mezarın. O zaman diyorlar bu iş vampirle alakalı değildi. Yani tabii vampirle alakalı olmayabilir ama bu kadar da rahat olmamak lazım. Çünkü orta çağda çıkmadı vampir. Ya evet, evet ama o kökeni tam bilip hakim olamadıkları için ya da olmak gibi bir niyetleri olmadığı y için. E, dönem dönem şey geçiyor. Kalbe kızdıktan kafaya ateş etmeye evriliyor ya hadise. Ben ona da birazcık tutuluyorum böyle. Vampiri kalbinden kazıkla öldürüyordunuz ama bu e, çok antik bir şey zamanıydı. Tıp bilimiydi, tıp bilgisiydi. Daha sonra şimdi zombilere bakıyorsunuz kafasından ya da omuriliğinden vuralım. Böylece hareketi kısıtlansın gibi. Yani vampirin de o vücudunun işte o kan döngüsünü durdurabilirse ölüyormuş gibi herhalde tahayyül edip yapıyorlardı. Aynı durumda burada biraz daha evrilmiş günümüzde de görüyoruz. Anlısı varlığı vampiri nasıl öldürürsünüz meselesinde de birkaç tane başka bilmediğim şeylere denk geldim. Göğsünün baltayla parçalanması. Mesela tamam yine kalbe bir saldırı ama yani böyle ahşapla delelim falan Ha ya da mesela şey çok önemli. Eskiden kutsal metal yani vampiri öldürecek metal demirmiş. Evet. Ama o zaman öyle gümüş mümüş falan böyle o kadar kolay bulunabilen böyle çubuk yapıp da adama sokabileceğin şeyler değil büyük ihtimalle. Demir çok rahat bulunuyor. Demir. Supernatural adlı dizide demiri özellikle kullanıyorlar. Evet. Ben hemen şeyi söyleyeyim. Bu demir hadisesi galiba kuzeyden gelen göçlerle 1600-1700'den itibaren hem Fransa'da hem İngiltere'de yerleşmiş oturmuş bir hadise. Çünkü orada gayet kurtları ya da işte Fenrir'in çocuğu gibi yaratıkları gümüş mızraklarla öldürme gibi bir hadise var. Kurtadan mitine de. Yani şekillendiren şey, kurt adamı böyle öldürürsün hikayesi de oradan geliyor. Orta çağda demirle hayaletleri kovuyorlar. Yani ruhsal bedeni demirle durdurabiliyorsun diyorlar. Aynı zamanda iğne mesela, iğnenin işe yaradığını söylüyorlar. Metal iğnelerle vücudun içine koyarsan kalkamadığına inanıyorlar. Yani büyük bir şey saplamana gerek yok. Metal iğne saplarsan olabileceğine inanıyorlar. Evet. Kafayı kestikleri zaman... Kesip bacakların arasına koymak çok önemli. O bizde de var zaten evet. Mehmet belki Altın'ın araştırmasında her zaman anlattığı örneklerde gördüğümüz evet. bacak arasına koyma var. Kalbin ve ciğerin çıkarılıp yakılması ve yakılan bu şeyin, külün karıştırılıp hasta insanlara içirilmesi gibi bir şey var iyileştirmek için bir yandan da. Evet, yan bir konuşmuştuk bu numarayı hatırlıyor musun? Evet. Mumyaların falan parçalarını alıp ilaç diye satıyorlardı. Ayrıca o e, kafayı alıp e, bacaklarının arasına konma hikayesi de Romanya evet. diye düşünüyorum ben. Yani pek bizden bir şey değil yani. Bi, bizde yani de, yani de, bizde de şey uygulanan var. bir şey muhakkak ki ama sanki Romanya'dan... Çünkü bugün okuduklarımın arasında çok eski adetlerinde var öyle bir şey. Bir de şey de var, bizde koltuk altına koyma gibi bir hikaye var. Bizde e, tarihe geçmiş bir iki vaka var bu şekilde kolunun altına kelle koltuklu evet. hikayesi. <gülüyor> evet, evet oradan <gülüyor> geliyor bir vampiri geleneksel bir şekilde yaklaşmadık biz bu sefer. Çünkü önce bir nereden geldiğini konuşalım istedik. Yani iş mesele işte arada kana girdik ister istemez kandan bahsettik ama kanı daha detaylı da uzun uzun sonraki programlarda konuşacağız. Sonraki programlarda mesele başka yerlere de gidecek. Edebiyata gidecek, sinemaya gidecek. Gideceği yol çok fazla en son bir toparlayalım bizde söylemek istediğiniz bir şeyler varsa sonraki programda devam ederiz. Ya ben bir iki tane benzeştirme ya da birbirine yakın öğeyi aslında bir anlatmak istiyorum. Mesela darı tanesi hadisesi var. Tohum ve ağ atmak. Ağ çok kullanılmadığı filmlerde ya da kitaplarda ama Polonya ve civarında inanılan bir şekilde tohumlar darı tanedir. Bir torbaya konuluyor ve vampirin göğsüne ya da eve doğru... Kendi evine doğru gideceği yolun üzerine serpiliyor. Bu taneleri saymadan her birini tek tek vampir ne mezarından çıkabiliyor ne de geçip insanlara musallat olabiliyor. Bir de ağ hikayesi var. Üzerine bir ağ atıyorlar. Bin düğümlü bir ağ. Ağ onları ağın üzerindeki her bir düğümü çözmeden mezarından çıkamıyor. Böyle vampirin çok masalsı bir yaratık olarak. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Bu adetler gerçekten de bizde de görülüyor. Bizde bir tane canavarın üzerine, canavarlaştırmış yaratığın üzerine ağ ve e, darı tanesi atıyorlar. O da damat oluyor. Hmm. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Damatın üzerine darı tanesi saçılıyor bereket olsun diye ama onları ya da e, gelinin, işte güvey gelinin yanına gitmeden önce ilk önce o e, düğümleri bir açması gerekiyor şavvardaki gibi. Evet. E, bu arada gülerek söylüyoruz ama bu gerçekten de bu şekilde bir benzeşmesi var. İğne hadisesi önemli. Lausa kadınlara yakalarına iğne takıyorlar mesela. Karabasan gelip onları yakalamasın, basmasın diye. Ayna davasında düşünürsek, aynada görünüp görünmemek gibi birazcık sanki o simgeselleştirildi ama aynanın ilk kullanılan form, formu su aynaları. Yani sudan yansıma şeklinde bir kabın içerisinde su konulur gibi. Bu çok ilginç. Hem Orta Amerika'da var, hem Çin'de var, hem de Anadolu'da görüyorsunuz gene Lausa kadın ya da Yeni doğmuş çocuğun odasının girişinde belirli atlardan dolu korku birde kullanmıştı bunu. Bir kasenin içerisine su konuluyor, suyun üzerine de hani bu darı tanelerinde olduğu gibi boncuklar bırakılıyor ve o boncukları toplamadan ya da o boncuklar oradan kaybolmadan Karabasan ya da işte Alkarısı içeriye giremiyor ki bunlar da form olarak birbirlerine ne kadar büyük geçişler yaptığını da gösteriyor. Evet. Ben ufak bir not ekleyeceğim. Şimdi bunu araştırırken özellikle bölgesel olarak benzerlerini araştırırken. Malezya, Endonezya, İndone Bali, Tayland gibi bölgelerde dahi benzerlerini bulabilirken Japonya'da hiç bulamamama epey bir şaştım açıkçası. Parti var yani kötü yaratıklarla ilgili e, hikayeleri var eski dönemlerden kalma. Ama sonra bir yazıda okudum ki 1950'lere kadar aslında hiç vampir hikayeleri olmamış. Yani hmm. vampir olarak adlandırılan veya işte bizim anlattığımız özellikleri taşıyan bir yaratıkları yok. Bu benim epey ilgimi çekti. Çeceğiz. Bizde her şeye cin deniyor ya. Bu araştırmaları yaptığımızda dikkatimizi çeken şeylerden biri de eskiden Avrupa'da da ondan önceki çağlarda da farklı coğrafyalarda da bütün yaratıklara başka bir şey denip ama hep aynı yaratık olarak kabul ediliyormuş. Yani bu cin meselesinin tam tersi varmış. Bir yarata Bin tane isim veriyorlarmış. Daha sonra bu isimler yavaş yavaş kategorize olmuş. İşte bahsedeceğimiz edebi sebeplerle gittikçe şekillenmiş, dallanmış ve bu kategorizasyonlar bölünmeye başlamış. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında anlatılan bu vampir daha çok cadı. Cadıyla çok daha büyük benzerlikleri var. Yok edilmesi için uğraşmaları, güçleri, yapabilecekleri cadıyla çok birbirine girmiş. Evet, ya kötü ruh gibi de andırıyor zaten. o, Baya baya egzorsizm yapıyorlar orada. Aynen öyle. Poltergeist adını kullanıyorlar. Ruh diyorlar. Hatta antik çağdan itibaren alırsan ilk önce tanrısal bir şeyi görüyoruz. Ardından onunla birlikte ifrit yani yer altında yaşayan tiplemelerini görüyoruz. Ondan sonra dediğin gibi direkt olarak geliyoruz. Ölmemiş ölememişe evet. geliyoruz. Sonra ölümsüze geçiyoruz. Yani sınıflandırma aslında ufak tefek gene var ama bugün çok daha net. Evet ve ya. çok ilginç bir değişim yaşamış ve onu da demin konuştuğumuz gibi kayıttan önce edebiyatla yaşamış evet. açık ve net bir şekilde. Hatta en barizi de en ünlü eserleri gelecek vampir sohbetimizde konuşuruz. Vampir böyle dışlanmış, köylü, aşağılık bir yaratıktan Forklor'daki asil yakışıklı, işte beyaz tenli o adama dönüşmüş edebiyat sayesinde. Evet. Ama ben şeyi de düşünüyorum. E, vampiri Yaratan da ilk o başlangıç anında da edebiyat bence. Gılgamış'ta geçiyor mesela. Alt tarafta. bulardan bahsediyor. Aynı zamanda işte Kurt Adam niyetine bizim bahsedip durduğumuz işte Tembuz'u, Damuz'i gene orada geçiriyor. Sanki bu işler gene söylenceyle, anlatıyla başladı. Fakat o çok büyük dramatik kırılımı ve dönüşümü de o 1800'lerin başındaki o furyayla Evet. Yaşadığı gibi bir şey var. Benim bir tane eklemek istediğim kısım var. Bu da vampir adı. Vampir vampir deyip duruyoruz. Şimdi bu gökten zembille inmiş bir isim değil ama etimolojik olarak üzerinde bir şey yok. Ortak bir karar konsensüsü yok. Bence ki bize göre de öyle olduğunu düşünüyorum. Gagaus Türklerinin Obur diye bir yaratığı var. Ve bunların Slavlara ve özellikle Ruslara geçişi esnasında Ufire dönüşmesi gibi bir hadiseden bahsediliyor. Daha sonra... 17. belki de 16. yüzyılda Fransa'da en son halini alıp vampir olarak anılmaya başlanıyor. Obur yaratığından bir kısım çok ufak bahsetmek lazım. Obur bir defa bildiğimiz Dracula gibi hareket etmiyor. Bu hani deity diye bahsettiğim tanrısal ruhsal varlıklar gibi ama kötü niyetli kötü ruhlar gibi bir yaratık. Ee, ve insanları gelip rahatsız ediyor ama insanların kanını emdiği vaka bahsedilen çok fazla yok. Genelde gelip evi işte mutfağa karıştırıyor. Tencereyi tavuğu bir kenarlara atıyor gibi. Onu Mutlu etmek için, hoşnut etmek için yemek sunuyorlar. Ben Anadolu Korku'da bir kısımda kullanmıştım bunu oba hikayesinde. Gece yatmadan önce mutfak tarafına bir tepsi yemek. işte fasulyeler, pilavlar bilmem neler bırakılıyor. Bu adetler de aynı şekilde geçmiş. Ve e, obur yaratığı da duramıyor, tutamıyor kendini. Ki o vampirde en çok gördüğümüz şey o kan tutkusuna, bloodlust diye tabir ediyorlar. Yani kanı gördüğü anda dayanamıyor. Beni kan tutuyor diyor. Hakikaten tutuyor böyle onu. E, o burada gerçekten bunun büyük bir şeyini görüyoruz, alametlerini görüyoruz. Büyük ihtimalle e, bizim dünyaya armağan ettiğimiz bir şey. Ama bunu kesinlikle ırkçılıkla, milliyetçilikle söylemiyorum. E, çok da keyifli bir şey de olsa gerek. O buradan vampiri yaratmak. Çünkü vampirin huylarından bir tanesi. Obur. Evet. Evet vampirle ilgili programımızın ilk bölümünü tamamladık. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.